Allah'tan rızık alıp, Allah'tan rızık alıp, alemin, ve alıp, Allah'tan rızık ala Allah'tan rızık alıp, Allah'tan rızık alıp, Allah'tan rızık alıp, Allah'tan rızık alıp, Allah'tan rızık alıp, Allah'tan rızık alıp, Allah'tan rızık alıp, Allah'tan Konu ile ilgili şu Ara Suresi ayet 215 Rabbimiz buyuruyor: Ey Peygamber, seni izleyen müminlere daima şefkat ve merhametle kol kanat ger. Maide Suresi ayet 54 Rabbimiz buyuruyor: Ey iman edenler, içinizden her kim dininden dönecek olursa, Allah onları yok eder ve yerlerine öyle bir toplum getirir ki. Hem Allah onları sever hem de onlar Allah'ı severler. İnananlara karşı olabildiğine merhametli ve alçak gönüllü ol. Kafirlere karşı da son derece şahsiyetli ve onurludurlar. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad ederler. Bu yolda karşılarına çıkabilecek hiçbir engel onları durduramaz. Hiç kimsenin kınamasından, tehdit ve işkencesinden korkmazlar. Hucurat Suresi Ayet 13 Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi ırklara, boylara ayırdık. Hepiniz Adem ve Havva adındaki bir anne babanın çocuklarısınız. Dolayısıyla... Herhangi bir ırkın veya sınıfın diyen üstünlüğü söz konusu olamaz. Gerçek şu ki Allah katında en üstün, en değerli olanınız takva bakımından en ileridi olanınızdır. Irk, renk, zenginlik, güzellik, makam, şöhret, güç gibi özellikler İslam'a göre asla üstünlük ölçüsü değildir. İlahi değer ölçülerine göre en kıymetli, en saygıdeğer özellikler İnsan hangi ırka sınıfa, coğrafyaya, cemaate bağlı olursa olsun ahlaki erdemler bakımından en önde olan insandır. Ey insanlar! iyi, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin, üstün aşağı gibi bütün değer ölçülerinizi Allah'ın kitabından almalısınız. Çünkü Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır. Necm suresi ayet 32'de Rabbimiz buyuruyor Ey müminler! Kendinizi övüp temize çıkarmayın. Kimin dürüst ve erdemlice bir hayat sürerek kötülüklerden sakındığını en iyi Allah bilir. Ve son olarak Araf suresi ayet 46 ile 49. ayetlerde Rabbimiz buyuruyor. Cennet ile cehennem arasındaki surun yüksek burçlarında her yanı seyreden Araf halkı, simalarından tanıkları, bazı cehennemlik kişilere, Şöyle seslenecekler gördünüz ya ne o güvendiğiniz malınız servetiniz ordularınız ve toplumunuz kurtarabildi sizi ne de o anlamsız gurur ve kibriniz sonra o inkarcılara dünyadayken alay edip aşağıladıkları zayıf müminleri göstererek soracaklar. Sizin bir zamanlar kendileri hakkında Allah lütuf ve rahmetini böyle yoksul ve çaresiz kimselere vermez diye yemin ettiğiniz insanlar bunlar mı? Oysa onlara şimdi girin cennete artık sizin için ne korku vardır ne de üzüntü denilecek. İyaz bin Himar radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah bana Birbirinize karşı öylesin alçak gönüllü ve iyiliksever olun ki kimse kimseye karşı üstünlük taslamasın, kimse kimseye zulüm ve haksızlık yapmasın diye vahyetti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sadaka vermek malı eksiltmez, sadaka veren kişiye Allah hiç ummadığı yerden kapılar açarak rızkını bereketlendirir. Ayrıca ahiret gününde verdiğinin kat kat fazlasıyla onu ödüllendirir. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun izzet ve şerefini arttırır. Her kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onun derecesini yükseltir. Enes bin Malik radiyallahu an çocukların yanından geçerken onlara selam verir. Ve peygamber aleyhisselam da çocuklara böyle selam verirdi derdi. Yine Enes radiyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhisselam hiçbir ayrım gözetmeden bütün insanlara şefkatle kucak açardı. Özellikle muhtaçların kimsesizlerin dertleriyle yakından ilgilenir, onlara karşı son derece alçak gönüllü davranırdı. Öyle ki Medine'de insanların pek değer vermedikleri beli bükülmüş, siyah derili köle kadınlardan herhangi biri hiç çekinmeden Peygamber aleyhisselamın elinden tutar ve kendisine bir şey sormak veya bir işini yaptırmak üzere onu istediği yere kadar götürürdü. Peygamber de sabırla onu takip eder, onun derdine çare bulmadan geri dönmezdi. Evet değer dinleyenler, hem cahiliye hem de İslam devrine yetiştiği için muhadramundan sayılan ve fıkıh, hadis kıraat gibi ilimlerde tabiun neslinin en önde gelen alimlerinden bir olan Esfet bin Yezid ennehai diyor ki bir gün Hz. Ayşe'ye Peygamber aleyhisselam evinde ne işle meşgul olurdu diye sordular evinin ve ailesinin ihtiyaçlarıyla ilgilenirdi kendi elbiselerini temizler koyunlarını saar, yırtanı yamar, ayak kapısını tamir eder, odasını süpürür, devesini bağlayıp yemini verir. Çarşı pazarda alışveriş yapar ve aldıklarını kendisi taşırdı. Hatta bazen yaptığımız işlerde bize de yardımcı olurdu. Namaz vakti gelince de namaza giderdi diye Hz. Ayşe cevap verdi. Ebu Rifa Temim bin Hüseyin radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhisselam hutbe okurken yanına vardım ve kendimi kast ederek ey Allah'ın Resulü. Dinini bilmeyen bir garip geldi. Sorup öğrenmek istiyor dedim. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam bana dönüp baktı ve derhal hutbeyi kesip yanıma geldi. Benim uygunsuz sayılabilecek bu davranışım karşısında Yüzünde en ufak bir kızgınlık belirtisi görmedim Ona bir sandalye getirdiler üzerine oturdu ve Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden mana öğretmeye başladı Sonra tekrar hutbesine dönerek konuşmasını tamamladı İşte Resulullah insanlarla ilgilenme ve dini öğretme hususunda bu derece hassas ve titizdi Enes radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam zamanında çatal kaşık yoktu. Bu yüzden insanlar elleriyle yemek yiyordu. Peygamberimiz de sulu olmayan yemekleri sağ elinin baş işaret ve ortak parmaklarını kullanarak yer. Yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Ancak yemekten önce ellerini mutlaka yıkanmasını emrederdi. Düşen lokmalar hakkında da şöyle derdi. Birinizin lokması yere düşerse hemen onu alsın ve üzerindekileri temizleyip yesin. Temizlenmesi mümkün değilse o zaman kedi, köpek, kuş gibi bir hayvana versin. Allah'ın ihsan ettiği nimetleri israf ederek çöpe atarak onu şeytana bırakmasın. Peygamberimiz ayrıca tabağın iyice silinmesini tavsiye eder ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz. Öyleyse parmaklarınıza yapışan yemek kırıntılarını Çöpe atıp israf etmeyin buyururdu. Ebu Hureyre radıyallahu anhtan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam Allah'ın gönderdiği her peygamber mutlaka koyun çobanlığı yapmıştır dedi. Bunun üzerine peygamberin arkadaşları sen de mi ey Allah'ın Resulü diye sordular. Peygamberimiz evet ben de gençliğimde Mekkelilerin koyunlarını Kararit denilen yerde güderdim buyurdu. Yine Ebu Hureyla radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların değer vermediği paça yemeğine de çok değer verdikleri kürek eti yemeğine de davet edilsem aralarında hiç ayrım yapmam her ikisine de derhal giderim. Aynı şekilde kesilen bir hayvanın küreği de paçası da bana hediye edilse benim için değerlidir. Hemen kabul ederim. Önemli olan hediyenin maddi değeri değil, hediye eden kişinin kardeşini düşünüp ona ikramda bulunma inceliğini göstermiş olmasıdır. Enes bin Malik radiyallahu anh anlatıyor, Peygamber aleyhisselamın devesi Adba hiçbir yarışta birinciliği başkasına kaptırmazdı. Fakat günün birinde devesine binmiş bir bedevi geldi ve yarışta onu geçti. Bu durum Müslümanlara pek ağır geldi. Bunu fark eden Peygamber Aleyhisselam hem Müslümanlara teselli vermek hem de bu vesileyle ilahi bir hakikati bildirmek üzere şöyle buyurdu. Yeryüzünde sonsuza kadar hüküm sürecek hiçbir güç, hiçbir saltanat yoktur. Her kemalin bir zevali, her yükselişin bir düşüşü vardır. Çünkü dünyada yükselen bir şey alçatmak